1841, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in duası ile Enes'in meyvelerinin bereketlenmesi, evet, annem beni Resulullah'a götürdü ve, ey Allah'ın Rasulu, bu senin hizmetçin Enes'tir, ona dua et dedi, Hazreti Peygamber, ya Rabbi, onun malını ve çocuklarını çoğalt, ömrünü uzat, günahını affet dedi, ben öz evladımdan şimdiye kadar 98 tanesini veya 100 tanesini mezara gömdüm, meyvelerim senede iki defa mahsul veriyordu, o kadar uzun bir ömür yaşadım ki, Artık yaşamaktan usandım, Hazreti Peygamberin dördüncü dileğini de Allah Teala'dan umuyorum.